kıyametin kopacağı vakte kadar yardıma mazhar, kurtuluşu eren fırkı olan ehl sünnet vel cemaatin itikadına dairdir. Evet. Müellif Rahim Allah diyor ki emma ba'du fe'aza yetikadul fırkatin naciyetil mensureti ila kıyam is-sa ehl sünneti vel cema'a bu evet müellif Rahim Allah diyor ki emma ba'd bundan sonra şimdi emma ba'd lafzı bahsetmek istediğine başlamak için kullanılan bir ibaredir. İbnü Teymiye nasıl başladı emma ba'd Bundan sonra demektir emma ba'd. Yani salat selam getirdiği bunu Temi'ye. Biz daha önceki derslerde bunları işledik. Salat selamdan sonra ne dedi? Emma ba'du bundan sonra. Şimdi emma ba'du lafzı bahsetmek istediğine başlamak için kullanılan bir ibaredir. Mesela bir insan der ki Allahu mesallahu Muhammed falan salat selam getirir. Sonra bahsetmek istediği konuya giriş yapmak ister. Giriş yapacağı zaman emma ba'du lafzını söyler ve giriş yapar. Tamam? O yüzden emma ba'du neymiş? lafzı bahsetmek istediğine başlamak için emma ba'du bahsetmek istediğine başlamak için kullanılan bir ibaredir. Bazı lügat kitaplarında bazı lügatçıların veya alimlerin bu ibareyi hoş görmedikleri görülmekte. Emma ba'da hoş görmüyorlar. Bazı lügat kitaplarına baktığımızda hoş görmedikleri görülmekte. Yani mesela Aktul Ferid adlı eserde hitap ve hutbelerden zikredilirken şundan bahsediyor. Hatiplerden birisi bir alime diyor ki ''Keyfe ana?'' ''Ben nasıl biriyim, ''Ben nasılım?'' diyor. Cevaben diyor ki ''Ni'mel hatibu ente lewla enneke tekul amma ba'd ve tuşvirü biliyet." Diyor ki ya sen çok iyi bir hatipsin de keşke amma ba'd demesen ve elinle işaret ederek de anlatmasan diyor. Allahu alem sanki bu ibareyi hoş görmeyenler sanki amma ba'd ibaresini kullanmayı hoş görmeyenler bu ibareyi hitapta yani hitap ederken karşı tarafa hitapta kullanmayı hitapta eksiklik olarak görüyorlar Allahu alem. Sanki bu ibareyi kullanmayı sözün öncesiyle sözün sonrasını birbirine ne bağlamaktan, bağlayabilmekte aciz olanın, zorlananın kullandığı bir ibare olarak görüyorlar. Çünkü neden? Bir insan Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şeklinde başlar, Allahu hamdeden sonra Resul'üne salat eder, sonra ne yapar? Emma der, sonra anlatmak istediklerini anlatır sanki bu kişi emma kullanan bu kişi salat ve selam ile anlatmak istediği mevzunun arasını bağlayamadığı için anladığım kısa yoldan emma ba'du diyor sonra geçiş yapmak geçiş yapmış oluyor. Sanki böyle görüyorlar. Allahu alem. Sanki bu ibareyi böyle görüyorlar. Aciz olanın zorlananın kullandığı bir ibare olarak görüyorlar emma ba'du. Aynı şekilde konuşurken bir şey anlatırken işar, elle işaret etmeyi ki bunu insanların çoğu yapar. Konuşurken hep el, el hareketleri yapar. Anlatmak istediklerini lafızlarla, beyan etmeyle birlikte elini de kullanır yardımcı olarak. Ki ben bile şu an konuşurken kullanıyorum ellerimi gibi. Herkes bunu ne yapar? Bunu yapar. Diyorlar ki aynı şekilde konuşurken, bir şey anlatırken elle işaret etmeyi, elle işaret ederek meramını anlatmayı, meramını anlatmaktan aciz olma göstergesi olarak add ediyorlar bunu. Tamam? Aslında bu tür meseleler, yani bu tür meseleler, yani bu lafızların neye delalet ettiği, lafızların kullanıp kullanılmayacağı bu tip meseleler Allah aslında Allah'ın kitabına ve Resul'ün sünnetine arz edildiğinde doğru olanın ortaya çıkacağı meselelerdir bu tip meseleler. Çünkü biz nice ibareler görebiliyoruz. Kelemehli felsefehli veya lügatçılar onu hoş görmemişler. Halbuki bakıyoruz Allah Resulü kullanmış ve Allah azze ve celle veya kitabında ne yapmış? Kullanmış kullanmışsa biz anlıyoruz ki bunlar en belagatlı kelimelerdir. En böyle fasih, en belih, en e, ilmi kelimeler olduğunu biz ne yapmış oluyoruz? Anlamış oluyoruz. Aleyhissalatu vesselam'dan sabit olmuştur ki kardeşler. Kendisi emma ba'd ibaresini kullanırdı ve eliyle de işaret ederdi. Doğru mu? Eliyle de işaret ederdi. Mesela veda hacindeki hutbesinde olduğu gibi. Kendisi eliyle semaya işaret etti ve dedi ki Allahumme bellagtu Allahumme feşhedtu. Allah'ım tebliğ ettim. Allah'ım şahit ol dedi. Şüphesiz ki bu ibareyi kullanmak yani emma ba'du ibaresini kullanmak fesahattandır kardeşler. Fesahattandır. Güzel konuşmanın bir alametidir. İlmi konuşmanın da, il, ilmi lafızlardan e, olduğuna delalettir. Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam bunu kullanmaz. Kusur değildir. Konuşmada eksiklik, aziyet falan değildir. Bilakis tam tersinedir. Bizzat Nebi sallallahu aleyhi ve sellem biz baktığımızda kardeşler bakın bizzat Nebi sallallahu aleyhi ve sellem utiitu kerim demiyor mu? Ben özlü sözler verildim. Değil mi? Bu az önce söyleyip e bu az söz söyleyip büyük anlamlar ifade edebilmesi demektir bu hadis. Utitu cevami cevami'l kerim ne demek? Ben özlü sözler verildim ne demek? Az söz söyleyip çok mana kastetmek demektir. İşte özlü sözler verildim diyen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem emma ba'd ibaresini kullanmıştır ve kullanırdı. Yine emma ba'd ibaresini kullanmanın kelamda acziyet ve kusur olmadığına delil de bir delil de şudur kardeşler. Hiçbir hitap yoktur ki, bakın şey hiçbir hatip yoktur ki, hutbe veren, sohbet veren, ders veren hiçbir hatip yoktur ki, istediğini önceki söylemiş olduğu sözlerle bağlamak istediğinde, ثُمَّعْلَمُ Sonra bilin ki diyerek bağlamaktan aciz olmuş olmasın. Hiçbir hatip yok. Yani mesela bir insan düşünün ki Allah hamd diyor, Resulullah'a salat ediyor. Sonra emma ba'd yerine ثُمَّعْلَمُ Sonra bilin ki deyip konuya giriş yapıyor. Sonra şunu bilin ki deyip konuya giriş yapıyor. Tamam mı? ba'd ile ثُمَّعْلَمُ arasında ne gibi bir fark var? Yani emma ba'd bundan sonra lafzıyla ثُمَّعْلَمُ Şimdi bilin ki Bundan sonra bilinki arasında ne gibi bir fark var? Atıf, atıf harfleri çok fazladır kardeşler. Atıf harfleri. Yani öncesinde önceki kelamınla, sonraki kelamı birbirine bağlamak için kullanacağın harf çoktur Arapçada. Bu harflerden birini kullanarak sözleri birbirine bağlayabilirsin. Hiç kimse böyle bir şeyden ne? Hiç kimse böyle bir şeyden aciz değildir. Mesela salat ve selamdan sonra konuşan kişi giriş yapmak istediğinde اَمَّا ile اِلَى ثُمَّ yani bundan sonra lafzı ile şimdi bilin ki lafzı arasında dediğinde ne gibi bir fark var? Yani azyet babından bir fark var mı? Yok. Yok. Halbuki emma ba't lafzını kelamda kusur görenler, fimmele mu lafzını kelamda kusur görmüyorlar. Peki, yani eğer bir insan emma diyerek fesahattan aciz ise bu insan summa kelimesini kullanacak kadar Aciz olması gerekmiyor mu bunların mantığını? Aciz olması gerekiyor. Halbuki baktığın zaman simlemuş şimdi sonra bilin kilafsını kim kullanamaz ki? Mesela ben bir Arap olmadığım halde değil mi? Simlemu lâfsını net bir şekilde söyleyebiliyorum. Allah Resûlü Salâlü Aşşelâme salat selam getirdim. Allah'ım Hamtire salat getirdim. En mevbad yerine simlemuyu kullanırım. Ve bu insanlara göre simlemu kelimesi fasih bir kelime, uygun bir kelime. Değil mi? Şunu bilin ki sümme alemudan aciz olmayan bir insan, em, pardon emme ba'dı söylerken herhangi bir sorun addedemeyeceğimiz, bu insanda herhangi bir sorun addedemeyeceğimiz bir insan sümme alemudiyen kişiyle eşittir. Tamam o yüzden özellikle konuşma, özellikle buraya vurgu yaptım. Hani çıkar birileri der ki işte ehl-i sünnet alimlerinden emme kullanan çoktur. Bu kelamda fesabı bir zayıflıktır. Bunların hepsi batıldır, safsatadır ve hiçbir fasih Arap bunu söylemez. Yine özellikle konuşmada el işaretini birlikte kullandığında yerine göre bu daha fazla anlamında ifade eder. Konuşurken elle işaret etme de kelamda bir aziyet değildir kardeşler. Kesinlikle. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam el işaretini kullanmıştır. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeri gelmiştir, yere bir çizgi çekmiştir yanlarına. Değil mi? Sağlı sollu çizgiler çekmiştir ve bir meramını beyan etmiştir. Biz bunu daima ne yapıyoruz? Daima görebiliyoruz, yaşayabiliyoruz. O yüzden bunların hiçbirisi e, konuşmada bir eksiklik değildir. Evet o cümleyi bir daha okuyalım. Şimdi bu Risale kıyametin kopacağı vakte kadar yardıma mazhar, kurtuluşu eren fırtı olan El-i Cemaat'in itikadına dair. Evet. Evet şeyh şunu bir durdursan afiyet bir dakika. Bir daha koray bir daha oku. İmdi bu risale kıyametin kopacağı vakte kadar yardıma mazhar kurtuluşa eren fırka olan ehli sünnet vel cemaatin itikad itikadına dairdir. Evet şeyhü'l İslam İbn Teymiyye rahimeullah dedi ki: "Amma ba'du fehaza i'tikadü'l firketi'n ehli sünnetü Bu risale Kıyametin kopacağı vakte kadar yardıma mazhar olmuş, kurtuluşa eren fırka olan ehl-i sünnet vel cemaatin itikadına dairdir. Şimdi konuya girmeden önce bir şey beyan edeceğim kardeşler. Ben bir risale yazıyorum inşallah şu an telif aşamasında. Bu risaleden bir bölüm okuyacağım size. Çünkü bu ibare'deki bir lafızla alakalıdır bu. İnşallah buna dikkat edin tamam Evet. Şeyhül İslam İbn Teymiyye'ye dikkat edin. Şeyhül İslam İbn Teymiyye burada ne diyor? Bu risale Ehli Sünnet'in itikadıdır diyor, değil mi? Ne diyor? Ehli Sünnet'in itikadıdır. Şimdi kardeşler, Şeyhül İslam İbn Teymiyye'nin burada kullanmış olduğu itikat kelimesi üzerinden yola çıkarak size ileride çok lazım olacak, akidevi meseleleri üzerine bina edeceğiniz benim çok ama çok önemsediğim önemli bilgiler Burada aktaracağım. Bunları çok iyi kavramanız gerekir. Evet, Şeyhülislam burada bu ehli sünnetin itikadıdır diyerek ne yapmıştır? İtikad kelimesini kullanmıştır. Bizler itikad kelimesine baktığımızda kökünden bahsetmiyorum. İtikad kelimesinin şer'i manasıyla birlikte. İtikad kelimesine baktığımızda bu kelime bu manasıyla ne Kur'an içerisindeki ibarelerde ne de sünnet içerisindeki ibarelerde kullanılmıştır, yer almıştır, kullanılmamıştır bu manasıyla. Ancak şunu görürsünüz ki ehli sünnetten birçokları, bakın dikkat edin, ehli sünnetten birçokları keza başka birçok tâife usulü'd-din meseleleriyle yani dinin asli meseleleriyle alakalı olan meseleleri itikad diye isimlendirdiklerini görürsünüz. Birçok ehli sünnet aleminin de ehli sünnet dışı diğer taifelerinde. Usulü din, yani dinin asli meseleleriyle alakalı konuları ne yaptıklarını görürsünüz. itikat diye isimlendirdiklerini görürsünüz. Bu kelimeyi biz lügat yönüyle ele aldığımızda kalpte olan bilgiyle, kalpte bulunan manalarla alakalı olan bir şey, alakalı olan şeylere delalet ettiğini görürsünüz. Ki bunun aslında düğüm, bir düğüm atmaktan veya buna benzer manalardan, eee, gelmektedir. Akıt kelimesi aslen düğüm atma manalarına delalet eder. Ancak bu kelimeyi lügat yönüyle bir bütünüyle ele aldığımızda kalpte olan bilgiye kalpte bulunan manalarla alakalı olan şeylere delalet ettiğini görürsünüz. Çünkü itikadın mahalli, itikadın yeri nedir? Kalptir. Ancak benim burada asıl olarak fıkıh etmenizi istediğim şey şudur. Şunu bilmelisiniz ki bu şeratin asılları olan ve usulu din, yani dinin aslı şey, as, asli şeyleri diye isimlendirilen şeylerin mahalli, bakın, mahalli sadece kalbi olan olarak sadece kalbi olan meselelerle sınırlandırılma zor, zorunluluğu yoktur. Burası çok önemli. Tekrarlıyorum, şunu bilmelisiniz ki, bu şeratin asılları olan ve usulü din yani dinin asli şeyleri diye isimlendirilen bu şeylerin mahalli konumu sadece kalp ile sınırlandırılma bir sınırlandırılma zorunluluğu yoktur. İşte önemli husus bizi işte bu önemli husus bizi özellikle müteahhir yani göç, geç dönem alimlerinin itikat ehlinin kitaplarında yaygınlaşmış olan Yine usulü din yani dinin asli meseleleriyle alakalı tehlif edilmiş kitaplarda yer alan ve yine usulü fıkıh, fıkıh usulü kitaplarında yer alan dini hususlar asli ve fer'i hususlar olmak üzere ikiye ayrılır şeklindeki bir ayrımın ne kadar doğru bir ayrım olup olmadığını anlatmaya itmektedir. Anlatmaya ihtiyaç bırakmaktadır. Burayı anladık mı kardeşler? Bakın bu önemli husus Bizi özellikle müteahhir alimlerin İtikad kitaplarında olsun Gerek usulül fıkıh kitaplarında olsun Bunlar ne yapıyorlar? Bu meseleyi ele alıyorlar Ne diyorlar bunlar? Diyorlar ki dini hususlar Asli ve feri hususlar olmak üzere ikiye ayrılır Nedir bunların kastı? Yani dinde bir asli meseleler var Asıl önemli Asli meseleler var Bir de feri meseleler var bir asli meseleler var, bir de feri meseleler var. İşte bu ayrımın ne kadar doğru olup olmadığını bize anlatmayı etmektedir bu önemli husus. Yani kısacası, şimdi buradan itibaren benim e, yani şu an telif ettiğim risalede yazdıklarım buradan itibaren geliyor. Diyoruz ki yani kısacası, din asli ve feri meseleler olmak üzere iki kısma ayrılır şeklindeki taksimat ne kadar doğrudur? Din asli ve fer'i meseleler olmak üzere iki kısma ayrılır şeklindeki taksimat ne kadar doğrudur? Bu husus hakkında Şeyhül İslam İbnu Teymiye'ye baktığımızda buraya dikkat edin. Özellikle bu husus üzerinde durduğunu önem gösterdiğini bunların tarif ettiği şekliyle dini asli ve fer'i meseleler olmak üzere iki kısma ayırmanın kabul edilemez olduğunu belirttiğini görmekteyiz. Bakın çok önemli. Şeyhul İslam'a biz baktığımızda ne görüyormuşuz? Dini asli ve fer'i meseleler. İşte bunlar asli meselelerdir. Dinin asli meseleleridir. Bunlar da dinin fer'i meseleleridir şeklindeki bir ayrımın kabul edilemez olduğunu belirttiğini görmekteyiz. Bu hususta Şeyhul İslam'a şiddetle karşı çıkanlar olmuştur. Bakın şimdi tabaka tabaka. Dikkat edin. Bu hususta Şeyhul İslam'a şiddetle karşı çıkanlar olmuştur ve İbn Teymiyeden başka hiç kimsenin bu taksimatı inkar etmediğini, bu taksimatı inkar etmenin İbn Teymiye'nin bir bidatı olduğunu söyleyenler olmuştur. Hatta bakın bunlar tabaka tabaka şiddetli karşı çıkanlar olmuş. İbn Teymiyeden başka kimsenin bunu söylemediğini inkar edenler olmuş. Bu bunu inkar etmenin İbn Teymiye'nin bir bidatı olduğunu söyleyenler olmuştur. Hatta devam ediyorum işgalleri Hatta ehli sünnetten olan müteahhir bazı kimseler geç dönemde gelen hatta ehli sünnetten olan müteahhir bazı kimseler de İbnü Teymiyye'nin bu konuda hatalı olduğunu söylemişlerdir. Hatta yine birçok kimse İbnü Teymiyye'nin dinin asli ve fer'i meseleler olmak üzere iki kısmı ayrılıp ayrılmadığı hakkındaki sözlerinin birbiriyle çelişen sözler olduğunu söyleyenler olmuştur. Bakın tabaka tabaka. Birileri şiddetle karşı çıkmış. Birileri bunun bidat olduğunu söylemiş. Birileri ki bu birileri mutahhir bazı ehlü sünnete kendilerini nispet eden kişiler ki ehl sünnet hakikaten de bunlar. Mutahir ehli sünnetten bir kısmı da, bakın orayı bir de okuyorum. Hatta yine birçok kimse İbn-i Teymiye'nin dinin asli ve fer'i meseleler olmak üzere iki kısmı ayrılıp ayrılmadığı hakkındaki sözlerinin birbiriyle çelişen sözler olduğunu söyleyenler olmuştur. İbn Teymiye'nin bazen bu ayrımı kabul eden bakın devam ediyorum hala işgalleri. Ne tabakalar var? Yani ne ne tip tabakalar var? İbn Teymiye'ye karşı tutumu olarak ele aldığımızda ne tip tabakalar var? Yine devam ediyorum. İbn Teymiye'nin bazen bu ayrımı kabul eden sözlerinin olduğunu, bazen de reddeden sözlerinin olduğu olduğunu dolayısıyla da i̇bnüt Teymiye'nin çelişki içerisinde bulunduğunu söyleyenler olmuştur ve halen de vardır. Görüyor musunuz? Kaç tabaka, kaç tutum olmuş. Yani demek ki mevzu o kadar insanların zihninde allak bullak ki kaç tutum i̇bnüt Teymiye'ye karşı kaç tutum sergilenmiş. Bunların birileri şiddetle karşı çıkmış, birileri bidatla itham etmiş, birileri bunu İbnü't-Teymi'den başkanın başka hiç kimsenin inkar etmediğini söylemiş. Birileri ki bu birileri ehli sünnetten ama müteahhir dönemde gelen ehli sünnet tek mensup kişiler İbn Teymiyye'yi hatayla suçlamışlardır. Yine başka tabaka ilim talebelerinden birileri gelmiş. İbn Teymiye'nin bu konu hakkındaki sözlerinin çelişkili olduğunu iddia etmişlerdir. Çünkü hakikaten İbn Teymiyye'ye biz baktığımızda kim yerde usulü din dinin asli meseleleri lafzını kullanıyor, başka yerde de bu bidattır diyor. Yine başka tabaka. Birileri de gelmiş İbn-i Teymiye'nin bu konuda ne söylediğini hiç anlayamamışlardır. Ve ben bunu Suud'daki ilim talebeli yıllarımda yaşadım. Yani Kendisini ehli sünnete nisfer eden İbn-i Teymiye'ye hayret eden kişileri gördüm. ilim talebelerinden bu hususta. Hatta devam ediyorum. Orayı da bur burada yazdım. Hatta yine selefi bazı ilim talebeleri, Şeyhul İslam'ın bu konu hakkındaki... Birbirinden farklı görülen sözlerinden dolayı i̇bn Teymiye'nin neyi kabul ettiğini, neyi anlatmak istediğini anlamakta zorluk çekmişlerdir. Halbuki bu hususta, kardeşler, halbuki bu hususta doğru olan, ilmi olan, tahkiki olan Şeyhul İslam'ın söyledikleridir. Bu hususta ona karşı çıkanlar, Şeyhul İslam i̇bn Teymiye'ye karşı çıkanlar hata etmişlerdir. Bu hususta ona karşı söz söyleyenler batıl söylemişlerdir mütahhir bazı ehli sünnet olan kimseler Şeyhül İslam'ın bu hususta söylediklerini anlamadıkları için onu hatalı zannetmişlerdir yine bazı selefi ilim talebeleri meseleyi hakkıyla incelemedikleri ve muasır olan muhakkik alimlerimize dönmedikleri için işin içerisinden çıkamamışlardır dikkat edin ben İbnü i Teymiye'ye karşı tutum sergileyen tabakaları saydığımda ehli sünneti dahi dahil ettim mütahhir ama bunların hiçbirisi Bunların hiçbirisi alimlerden değil. Alim lafzını kullanmadım. Müteahhir bazı ehli sünnet kimsenin dedim ki bunlar ehli sünnetten olan ilim talebeleri ve aydın kişilerdir. Alimlerden hiç kimseye İbn-i bu sözleri işgal olmamıştır. Ben şu saatime kadar görmedim böyle bir şey. Ve duymadım. Evet, devam ediyorum. Bu hususta ona karşı çıkanlar hata etmişlerdir. Bu hususta ona karşı söz söyleyenler batıl söylemişlerdir. Müteahhir bazı ehli sünnet olan kimseler, Şeyhül İslam'ın bu hususta söylediklerini anlamadıkları için onu hatalı zannetmişlerdir. Yani bazı selefi ilim talebeleri meseleyi hakkıyla incelemedikleri ve hakkıyla incelemedikleri ve muasır olan muhakkik alimlerimize dönmedikleri için, için işin içerisinden çıkamamışlardır. Doğrudur. Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimeullah bazı sözlerinde bu şek bu şekildeki bir ayrımı inkar etmiştir. Ve bununla beraber kendisi zaman zaman usulü din yani dinin asli meseleleri ibaresini kullanmıştır. Burası doğrudur. Bunda bir sorun yok. Aynı şekilde şeyh Kur'an ve sünnette mecazın mesela mecaz meselesini de ele alacaksak. Aynı şekilde neden mecaz meselesini ele alıyorum? Çünkü mecaz meselesinde de görüyoruz ki biz i̇bn Teymiye'nin kitaplarında şiddetle Kur'an sünnette ve Arap dili edebiyatında mecazın olduğunu inkar etmiştir. Ve bazı yerlerde İbn-i Teymiye Rahimullah mecaz lafzını kullanmıştır. O yüzden burada ona da vurgu vurdum. Alıyorum o yüzden baştan anlayın diye. Doğrudur. Şeyhül İslam İbn-i Teymiye Rahim Allah bazı sözlerinde bu şekildeki bir ayrımı inkar etmiştir. Ve bununla beraber kendisi zaman zaman usulü din, dinin asli meseleleri ibaresini kullanmıştır. Aynı şekilde şeyh, Kur'an ve sünnette mecazın olduğunu inkar etmekle birlikte bazı yerlerde mecaz tabirini kullanmıştır. Hatta bu sebeple Şeyhül İslam'ın Mecazı kabul ettiğini zanneden aydın kişiler ortaya çıkmıştır. Bakın ibarelere dikkat edin aydın kişiler ortaya çıkmıştır. İlim ehlinden hiç kimseye bu işgal olmamıştır arkadaşlar. İlim muhakkik ehli sünnet alimlerinin hepsi bilir ki İbn-i Teymiye Rahimullah net bir şekilde usulü din ibaresini tarif edildiği şekliyle inkar ettiğini herkes bilir. Yine mecazı inkar ettiğini herkes bilir. Bu açık ve nettir. Sadece aydın kişiler ve İbn Teymiyye'den anlamayan bazı cahil kişiler İbn Teymiyye'nin mecazı inkar etmediğini söylemişlerdir. İşte bütün, bütün bunlar kardeşler. İşte bütün bunlar Şeyhül İslam'ı kimileri tarafından yanlış anlamaya, kimileri tarafından da hiç anlamamaya yetmiştir. Nedir birilerini yanlış anlamaya, birilerini de hiç anlamamaya iten? Şeyhül İslam'ın bu ibareleri kimi zaman kullanması Kimi zamanda bu ibareleri ne yapması? Bu ibareleri ne yapması? İnkar, inkar etmesi. Bu taksimatı ne yapması? İnkar etmesi. Şimdi birazdan geleceğiz. Şeyhül İslam İbn-i bakıyoruz. Mecazı inkar etmiştir şiddetle. Hatta onun en büyük talebelerinden İbn-i Kayyım Savaikul Mursele'de tağut demiştir mecaza. Lugatın tahutu mecazdır demiştir. Yine aynı şekilde İbnü i Teymiye ahad ve mütevatiri inkar eden birisidir. İbn-i anlamayanlar İbnü i ahat ve mütevatir şeklindeki bir ayrımın kabul ettiğini söylerler. Bugün biz nice müteahhir ilim ehli görüyoruz. alim dahi. Bakın, müteakiri bu sefer alimleri de dahil ettim. Bazı kimseleri görüyoruz. Ahat ve mütevatir olan bir ayrımı kabul ettiklerini görüyoruz. Halbuki mesele tahkik edildiğinde dinde aslen manalarını itibar aldığımızda ne sünnet, ahat ve mütevatir diye bir ayrım vardır sünnette. Ne Arap'ta, ne, Kur ne Arapça'da, ne Kur'an dilinde, ne de sünnette mecaz ve hakikat diye bir ayrım vardır. Ne de dinde usulü din ve furuuddin diye bir ayrım vardır. Dinin asli meseleleri ve dinin fer'i meseleleri şeklinde tarif edildiği haliyle birlikte böyle bir ayrım yoktur. O yüzden devam ediyorum buradan. Diyorum ki halbuki bu meseleler Şeyhül İslam'ın en açık ve seçik, e, halbuki bu meseleler, Şeyhül İslam'ın en açık ve net olarak görüşünü ortaya koyduğu meselelerdendir. Hangi meseleler? Mesela mecaz, hakikat ve mecaz meselesi, dinde var mı, yok mu? Ahat ve mütevâtir, sünnette böyle bir ayrım var mıdır, yok mudur? Usulü din, furuu din, dinin asli meseleleri ve feri meseleleri şeklinde bir ayrım var mıdır, yok mudur? İşte bununla alakalı diyorum ki, halbuki bu meseleler, Şeyhül İslam'ın en açık ve net olarak görüşünü ortaya koyduğu meselelerdendir. Hatta Şeyhül İslam'dan sonra Selefi hiçbir alim, bakın Selefi hiçbir alim, İbn-i bu husustaki görüşünün anlaşılmaz olduğunu söylememiş ve yine hiçbir alim İbn-i tarif edildiği şekliyle ne usulü din ne de mecazı kabul ettiğini söylemişlerdir. Hiç kimse söylememiştir. Hepsi ittifak etmişlerdir ki İbn-i Teymiye bunları reddeden birisi. Bilakis kendisinden sonra gelen ve bu konuda konuşan bakın dikkat edin bilakis kendisinden sonra gelen ve bu konuda konuşan tüm selefi alimlerin ittifakıyla İbn-i tarif edildiği şekliyle dinin asli ve fer'i meseleleri şeklindeki bir ayrımın ve yine Kur'an ve sünnette hakikat ve mecaz vardır şeklindeki bir ayrımın ve yine hadisler mütevatir ve ahad olmak üzere ikiye ayrılır şeklindeki bir ayrımın doğru bir ayrım olmadığı görüşünde olduğunu ittifakla kabul etmişlerdir. Bu hususta İbn Teymiye'nin farklı düşündüğünü veya sözlerinin anlaşılmadığını söyleyen sadece bazı ilim talebeleri ve bazı aydın kişilerdir, alimler değildir. Bazı ilim talebeleri ve aydın kişilerin İbn Teymiye'yi yanlış anlamalarının veya bakın, veya anlayamamalarının sebebi Şeyhül İslam'ın bazen usulü din yani dinin asli meseleleri ibaresini kullandığını veya bazen mecaz ibaresini kullandığını gördüklerinden dolayıdır. Halbuki bunlar Şeyhül İslam'ın bu tip meselelere yaklaşım mantığını bilselerdi ki bu ancak Şeyhul İslam İbni Teymiye'nin eserlerini alimlerin dizinin dibinde ders olarak okumayla olur bu şekilde yanlış anlamazlardı. Bu meselenin aslı bu, bu meselenin aslı ve bu meselenin özü şudur. Şimdi buraya kadar biz İbn-i Teymiye'nin görüşünün ne olduğunu tahkik etme babından bir şeyler söyledik. Ama peki meselenin özü ne? Biz buna dini olarak nasıl bakacağız? Meselenin aslı, meselenin özü şudur. Dinin tarif edildiği şekliyle, tarif edildiği şekliyle, Usul ve furu yani asli ve fer'i meseleler olmak üzere ikiye taksim edilmesi meselesine geçmeden önce elimizde bir kural, bir kaide bulunmaktadır. Buradan sonraki e, 8-10 satırı Şeyh Yusuf El Gafis'ten aldım. Tercüme için de e, Mustafa Öztürk'ten yardım aldım. Allah kendisinden razı olsun. Ondan yardım aldım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 İsterse de bazı şari konularda olsun. Yapılan bütün bu taksimatlar, kısımlandırmalar birer ıstılahtır ve terimdir. Bakın kardeşler. Şöyle ki dil veya başka e, meselelerde olsun. Diğer meselelerde olsun. Bunları bir kenara bırakın. Özellikle bazı itikadi konularda. İsterse de bazı şer'i konularda olsun yapılan bütün taksimatlar, kısımlandırmalar. Mesela işte tevhid üçe ayrılır, rubiyet, uluhiyet isim sıfat tevhidi. Allah'ın sıfatları ikiye ayrılır, zatî sıfatlar, fiili sıfatlar mesela. Ondan sonra din din ikiye ayrılır, usulü din, furuud din. Dinin asli meseleleri, fer'i meseleleri. İşte dil ikiye ayrılır, hakikat ve mecaz. Anlat, Anlatabiliyor muyum? Sünnet ikiye ayrılır, işte mütevatir ve ahad. Her neyse aklınıza gelen bütün taksimatlar. Ne diyoruz? Bütün bu taksimatlar, kısımlandırılmalar sadece birer nedir arkadaşlar? Istılahtır, terimdir. Dolayısıyla da onlara bir lafızları itibariyle bir de anlamları itibarıyla olmak üzere iki yönden bakılır. Bakın, işte asıl mevzunun kalbi burası kardeşler. Bu tür terimlere biz nasıl bakmak zorundayız? Bir, lafızları yönüyle itibar alacağız. Bir de... O lafızlara yüklenen manalarıyla itibar alarak bakmamız lazım. Şimdi bu Şeyhül İslam'ı bu mevsuda anlayamayan cahil kimseler Lafsın kendisine takılmışlardır. Halbuki Şeyhul İslam lafzı lafsın içine doğru bir mana yükleyerek usulü dini zaman zaman kullanmıştır dini asli meseleleri. Ama doğru mana yükleyerek Şeyhul İslam'ın burada inkar ettiği içine kelam ehli tarafından yüklenen batıl manalardır. Şeyhul İslam'ın inkar ettiği budur. Şeyhul İslam'a bakarsan bazen ahad lafzını, mütevatil lafzını da kullanmıştır. Bakarsan hakikat ve mezaz lafzını da kullanmıştır. Ama içine doğru yüklendiği mana ile itibar almıştır Şeyhul İslam bunu. Burayı anlayamamışlardır işte. O yüzden biz ne dedik dersin ortalarında? Anca bu ne ile olur? Bu meseleleri anlamak ne ile olur? Bu türlü alimlerin eserlerini alimlerin dizinin dibinde okumayla olur. O yüzden devam ediyorum diyorum ki dolayısıyla da onlara lafızları, dolayısıyla da onlara bir lafızları bir de anlamları olmak üzere iki yönden bakılır, değerlendirilir, ele alınır. Lafızları yönünden ele almaya gelince, şimdi mesela usulü din mevzusunu, dinin asli ve fer'i meseleleri şeklindeki bu, bu terimi lafızları yönüyle bir ele alalım. Diyoruz ki lafızları yönünden ele almaya gelince bu tür ıstılah ve taksimlerde esas olan şudur. Aslen ıstılahta tartışmada itiraz yoktur. La muşahete fil istilah. Bu lafız özellikle müteahhir dönemde mütevatirdir bu lafız. La muşahete fil istilah. Nedir? Aslen ıstılahta bir tartışma, bir itiraz yoktur. Yani sen lafız kötü olmadıktan sonra meramını istediğin lafızla ne yapabilirsin? Anlat, anlatabilirsin. Bunda herhangi bir ne yok? Sıkıntı yok. Bakın buraya iyi yakalayın. Lafızları yönünden ele almaya gelince, bu tür ıstılah ve taksimlerde esas olan şudur: aslen da tartışma itiraz yoktur. Ancak söz konusu olan bu ıstılahların, bu taksimatların e, itiraz yoktur. Sözün, sözü burada Mustafa Öztürk'ün tercemesi burada bitiyor. Evet. Ancak söz konusu olan bu ıstılahların, bu taksimatların anlamları olunca durum değişir. Ne dedik? Usul-i din tabirini sen lafız olarak kullanabilirsin. Yeter ki içerisine doğru bir anlam yükle. O yüzden burada ne diyoruz? Lakin söz konusu olan bu ıstılahların, bu taksimatların anlamları olunca durum değişir. Acaba bu ıstılahlara yüklenen anlamlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiyle gönderildiği şeriate uygun anlamlar mıdır yoksa değil midir? İşte burası bakılır. Şeyhül İslam da bazı kişilerin usulü din terimine yüklediği anlamın sakıncasını, sıkıntısını, tehlikelerini görünce usulü dini bunların anlattığı, tarif ettiği şekliyle ayırmanın, taksim etmenin bidat olduğunu belirtmiştir. O yüzden kardeşler bu ses kaydını da alıp dinleyebilirsiniz. Baştan beri ben tarif edildiği şekliyle inkar etmiştir lafzını özellikle kullandım. ...tarif ettiği şekliyle İbn-i Teymiye Allah, dini usul ve furu veya hakikat ve mecaz veya ahat ve mütevatir şeklinde ayırt edilmesinin batıl olduğunu söylemiştir. Anlatabiliyor musunuz? O yüzden İbn-i Teymiye bu noktada anlayamamışlardır insanlar. O yüzden buraya alıyorum diyorum ki ancak söz konusu olan bu ıslahların bu taksimatların anlamları olunca durum değişir. Lafızları değil de yani anlamları olunca durum değişir. Acaba bu ıslahlara yüklenen anlamlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiyle gönderildiği şerate uygun anlamlar mıdır? Yoksa değil midir? Buraya bakılır. Mesela, mesela buna dinin asli ve fer'i fer olmak üzere ikiye taksim edilmesi meselesini veya hakikat ve mecaz meselesini veya Ahat ve mütevatir haberler meselesi gibi birçok meseleyi misal olarak örnek getirebiliriz. Yani manaları itibariyle ele alacaksak mesela bu misallere örnek getirebiliriz. Özellikle bu üç meseleyi bu üç taksimatı yani hangi üç taksimat dinin asli ve feri meseleleri olsun dinde hakikat ve mecaz var mıdır yok mudur olsun veya ahad ve mütevatir meselesi var mıdır yok mudur özellikle bu üç meseleyi misal verdim çünkü özellikle bu üç husus hakkında ıstılah yönüyle değerlendirilerek söylenen sözler ile anlamları yönüyle değerlendirilerek söylenen sözler arasındaki ayrımın tespit edilemeyerek fıkıh edilememesi sonucu birçok hata ve birçok arıza arız olmuştur bu cümle neyi kastım kardeşler Bakın bu cümleden kastım ne? Diyorum ki özellikle bu üç, bu üç husus hakkında ıstılah yönüyle değerlendirilerek yani lafız yönüyle değerlendirilerek söylenen sözler ile anlamları yönüyle değerlendirilerek söylenen sözler arasındaki bir ayrım tespit edilememiştir birileri tarafından. Tespit edilemediği için lafızlarla bu lafızlara yüklenen manalar arası ayrı, ayrılamadığı için birçok insan hatta ehl-i dahi birçok aydın kişiler bu hataya düşmüştür. Bugün ehli sünnetten sen toplasan şu an 100 kişiyi, bunların en az %99'u yani 99'u sünnette ahat ve mütevatır diye bir ayrımın olduğunu söyleyeceklerdir. Hiç içeriğini doğru düzgün ilmen bilmedikleri halde. Ve farkına varmadan bu konuda kelem ehline düşmüşlerdir. Kelem ehline kaymışlardır. Bugün hakikat mecaz meselesinde de, değil mi? Yıllarca bilinen, oturan bir husus vardır. İnsanlar dinde... Kur'an Sünnet'te naslarda hakikat ve mecaz kavramını kabul etmektedirler. Bu noktada da farkına varmadan kelam ehli safına katılmışlardır. Aynı aynı şekilde usulu din ve furuu'd-din dinin asli meseleleri ve fer'i meseleler olmak üzere ikiye taksim edilmesi hususunda da bu türlü hataya düşerek kelam ehlinin saflarına girmişlerdir birileri. Farkına varmadan ama. Bakın görüyor musunuz ne kadar çok misal verebiliyoruz ve bu misalleri çoğaltabiliriz. Devamen diyorum ki ben derim ki din asli ve feri meseleler olmak üzere, iki kısma ayrılır şeklindeki taksimat hakkında söylenecek olan sözler veya naslarda zikredilen anlamlar, hakikat ve mecaz olmak üzere iki kısmı ayrılır şeklindeki taksimat hakkında söylenecek olan sözler veya ve yine sünnet, ahat ve mütevatir olmak üzere iki kısma ayrılır şeklindeki taksimat hakkında söylenecek olan sözler Arizi olarak zikredilen lafızlarla tabil edildiği takdirde aslen bunda herhangi bir sıkın sakınca yoktur. Sadece lafsi olarak bunları zikretmende herhangi bir sakınca yoktur. Yeter ki içine uygun olmayan anlamlar yükleme. Kastım bu. Anladık mı kardeşler? Bu ibareyi bir daha okuyayım mı? Bakın <gülüyor> diyorum ki ben derim ki din asli ve fer'i meseleler olmak üzere iki kısmı ayrılır şeklindeki taksimat hakkında söylenecek olan sözler veya naslarda zikredilen anlamlar hakikat ve mecaz olmak üzere iki kısmı ayrılır şeklindeki taksimat hakkında söylenecek olan sözler ve yine sünnet, ahad ve mütevatir olmak üzere iki kısmı ayrılır şeklindeki taksimat hakkında söylenecek olan sözler arzi olarak yani laf gelişi olarak zikredilen lafızlarla tabir edildiği takdirde aslen bunda herhangi bir sakınca yoktur. Az önce de belirttiğimiz gibi asle, la mushahhate fil ıslah nedir? En el asla enhu la mushahhate fil Asıl olan kullanılan ıstı ıstılahta tartışmanın itirazın olmamasıdır. Kullanılan lafızlarda çok bir sorun yok. Sorun olan içerisine yüklenen manalarda her kim gelir de, bakın, şimdi buradan itibaren Ehl-i Sünnet'in bu konu hakkında tutumunun ne olması geliyor, Ne olması gerektiği geliyor. Her kim gelir de, din, asli ve fer'i meseleler olmak üzere iki kısma ayrılır derse, denir ki, bu sadece bir ıslahdır, terimdir. Biz kimden duyarsak duyalım bunu. Bir kişi gelirse, her kim, din asli ve fer'i meseleler olmak üzere iki kısma ayrılır şeklinde gelirse, deriz ki, bu sadece bir nedir? Istılahtır, terimdir. Istılah olma yönüyle, terim olma yönüyle herhangi bir sakıncası yoktur. Bu terimi anlamı yönüyle ele aldığımızda hiç şüphesiz tüm Müslümanların icmasıyla bakın, nereye geliyor arkadaşlar? Burası çok önemli. Bakın. Bu terimi anlamı yönüyle ele aldığımızda hiç şüphesiz, hiç şüphesiz, tüm Müslümanların da icmasıyla dini hususların tümü eşit derecede eşit konumda değildir. Tabii ki sen mana itibarıyla dinin asli ve fer'i meseleleri şeklinde bir ayrım yapacaksan ve bundan da kasıt dinin bütün mevzuları eşit derecede değildir kastın buysa tabi ki din asli ve fer'i olmak üzere ikiye ayrılır. Çünkü kim diyor ki dinin bütün meseleleri eşit derecededir? Bugün kim diyebilir ki yoldan eziyet verecek şeyi kaldırmayla la ilahe illallah sözü eşit derecededir? Anladık mı? Tabii ki bunda bir sorun yok. Eğer kastın buysa, din asli ve feri olmak üzere ikiye ayrılır taksimatını lafsen kullanabilirsin. Kastımız bu. O yüzden buraya vurgu yapıyorum. Diyorum ki, bu terimi anlamı yönüyle ele aldığımızda hiç şüphesiz, tüm Müslümanların da icmasıyla, ister bunlar Ehl-i Sünnet olsun, ister bunlar mutezili olsun, ister bunlar Şii olsun, kim olursa olsun, bütün bu taifelerin kendi arasında ittifak ettiği bir husus vardır ki, Dinin bütün mevzuları eşit derecede değildir. Bunun, o yüzden burada hangi tabiri kullanıyorum? Ehli sünnet demiyorum veya selef demiyorum. Bütün Müslümanlar diyorum. Dikkat edin. Bu terimi anlamı yönüyle ele aldığımızda hiç şüphesiz tüm Müslümanların da icmasıyla dini hususların tümü eşit derecede, eşit konumda değildir. Bir kısmı meseleler vardır ki külli meselelerdir, külli değerlerdir. Bir kısmı da vardır ki daha alt derecededir. Kimi meseleler vardır ki rükün, Kimi meseleler de vardır ki rükünden daha alt derecede olan vacip konumundadır. Kimi meseleler vardır ki vacip, kimi meseleler de vardır ki sünnet derecesindedir. İşte aynı şekilde bazı meselelerde vardır ki usulü din, dinin asli meseleleri diye isimlendirilir. Evet, işte aynı şekilde bazı meselelerde de vardır ki usulü din, yani dinin asli meseleleri diye isimlendirilir. Bu değer bu şekliyle Müslümanlar içerisinde üzerinde icma olmuş bir değerdir. Bu değeri bakın bu şekliyle Müslümanlar içerisinde İbn-i Teymiye veya başka bir kimse olsun inkar eden hiç kimse bilinmemektedir. O yüzden İbn-i Teymiye'nin bu şekliyle usulü din veya furuuddin şeklindeki taksimini inkar ettiğini göremezsiniz. İşte birileri İbn-i Teymiye acaba inkar etmiyor mu diye takıldığı nokta burasıdır birleri de acaba İbn Teymiye inkar ediyor mu? Ediyorsa niye Usulü'd-din tabirini başka yerlerde kullanıyor şeklinde girdiği sıkıntı aslında burasıdır işte. Her ne kadar Şeyhülislam İbn Teymiye bir grup kimse bu taksimat hakkında her ne kadar Şeyhülislam İbn Teymiye ve bir grup ve bir grup kimse bu taksimat hakkında olumsuz sözler sarf etmiş olsalar da sarf etmiş oldukları bu sözler mesela, usu, mesela uluhiyet tevhidi meselelerini veya isim sıfat tevhidi meselelerini usulü din dinin asli meseleleri diye isimlendirilmesini doğru bir isimlendirilme olarak görmedikleri anlamına gelmez. Yani İbn-i bir bazı yerlerde usulü din ve furu din şeklinde bir taksimat inkar etmesi mesela uluhiyet tevhidini bu usulü dinin içine sokmadığı anlamına gelmez. Hangi ilim ehli gösterebilirsiniz? Uluhuye tevhid usulü dinden di değildir diye diyen, değil mi? Bilakis bu meselelerin usulü din dinin asli meseleleri şeklindeki isimlendirmenin doğru bir isimlendirme olduğu hususu, mana hususu, Müslümanlar arasında hiç kimsenin karşı çıkmadığı hakkında icma edilmiş hususlardandır. Şeyhül İslam'ın Şeyhül İslam'ın ve bir grup ilim ehlinin karşı çıktığı nokta Usulü din terimine bir grup keramehli tarafından yüklenen batıl anlamlardır. Şöyle ki, usulü din terimini kullanan bazı kimseler, işte buradan itibaren arkadaşlar, buradan itibaren neden usulü din terimine bazı ehli sünnet aydın kişiler, ilim talebeleri keramehlinin safına da farkına varmadan girmişler? Veya neden birileri İbn-i tam olarak anlamamışlar? Veya İbn-i Teymiye neden neden e, bu taksimata şiddetle karşı çıkmış bunu beyan ediyoruz. Şimdi biz İbnü i Teymiye'yi özet olarak söyledik neden şiddetle karşı çıktığını. Neden de batıl anlamlar yükledikleri için. İyi de bu yükledikleri batıl anlam ne? Anladık mı? Şimdi oraya geliyoruz. Zaten bitmek üzere ders. Şöyle ki usulü din terimini kullanan bazı kimseler bu terime şar'an uygun olmayan anlam yüklemişlerdir. Bu ıstılahı yani bu terimi ilk kullanan kimseler ehli Sünnet imamları değildir. Bakın, asıl işgal nereden başlıyor arkadaşlar? Buradan başlıyor. Bu terimi ilk kullanan ehli Sünnet değildir. Bir kere ilk terim, ilk bu terim bir kere Bida tehli tarafından gelmiştir. Bir kere ilk sorun orada başlıyor zaten. Bir kere onlardan bir şey geleceksen, tamam, önce bir 10 dakika duracaksın. Evet, şöyle ki, devam ediyorum. Şöyle ki usulü din terimini kullanan bazı kimseler bu terime şer'an uygun olmayan anlamlar yüklemişlerdir. Bu ıstılahı yani bu terimi ilk kullanan kimseler ehli sünnet imamları değildir. Bilakis bu terimi ilk olarak ilk bilakis bu terimi ilk olarak kelam ehlinden bir grup ve onların yolunu benimseyen fıkıh ve şeriat usulü hakkında eserler yazmış olan bir grup fukâ tarafından kullanılmıştır. Kim kullanmış bunu? İlk kelam ehli ve bu kelam ehlininin izini, yolunu takip eden ve usulü fıkıh hakkında eserler yazan bir kısım fukahalar tarafından kullanılmıştır. O yüzden fıkıh usulü e, kitaplarında birçok bablar açmışlardır. Bu bablardan bir tanesi de usulü din, furuuddin şeklindeki taksimat hakkındadır. Fıkıh usulü kitaplarında bu yer almıştır. Ve fıkıh, fıkıh usulü hakkında eser yazan kişilerin çoğu nedir? Kelimedir. Ve biz onların tabi bu konudaki faziletini inkar etmiyoruz. Mesela İmam Gazali, bu ümmette imam olan, bu ümmette imam olan en büyük fıkıh usulü kitabını yazan İmam Gazalidir. İmam Gazali'nin Mustasfa'sından daha büyük bir kitap yoktur usul fıkıhta. Ve bütün selef alimleri ondan sonra gelenler bunlardan istifade etmişlerdir ve hala okutmaktadırlar. En basitinden şu an asrımızın en büyük alimlerinden olan Şeyh Yusuf-ül Ghafiz i̇bn Rüşt'ün mustasfaya yaptığı muhtasarı okutmakta. Ve ben de internet aracıyla bunu, bunu takip etmekteyim. Ve bu mevcut. Biz bunların bu konudaki faziletini inkar etmiyoruz ama bu demek değildir. Bunların içinde batıl, bu usul fıkı içerisinde batıl olmayan şeyler yok. Bilakis bir sürü batıl şeyler var. Hatta uçur fıkıh içine yerleştirilmiş öyle batıl şeyler vardır ki mutlak olarak tak takrir ettiğinde küfre götürecek şeyler bulursun. Fıkıh usulünde diyorum bakın. Akidevi kitapta demiyorum. Evet devam ediyorum. Bunlar bu terimin anlamı hakkında şöyle derler. Bakın arkadaşlar. İşgal neresi? Bu kelemehli ilk bunlardan gelmiş dedik değil mi? Ve bunların izinden giden fukalardan gelmiş. Bakın. İşte işgal noktası geliyor. Bunlar bu terimin anlamı hakkında şöyle derler. Usulü din. Dinin asli meseleleri akıl ve duyma yoluyla bilinen meselelerdir. Usulü dini nasıl tarif etmişler? Abdülkadir. Usulü dini nasıl tarif etmişler? Akıl ve duyma yoluyla bilinen tüm meseleler neymiş? Usulü din. Duyma yolundan kastları ne? Kur'an ve sünnet. Yani o zaman ne diyorlar? Akıl ve Kur'an ve sünnet. İkiye bölüyorlar. Akıl ve Kur'an ve sünnetle bilinen. Akıl ve kitap ve sünnetle bilinen bütün meselelerdir diye tarif ediyorlar usulü dini. Tamam. Furu din ise yani dinin fer'i meseleleri ise sadece duyma yani kitap ve sünnet yoluyla bilinen meselelerdir. Anladık mı burayı? Burayı yakalarsanız işgali çözersiniz ve Şeyhul İslam'ın kastını anlarsınız. Ve bu tabirin aslında bu anlamıyla ne kadar tehlikeli ve batıl bir tarif olduğunu anlarsınız. Evet. Bir daha diyor, tarifi yapıyorum. Diyorlar ki usulü din dinin asli meseleleri duyma yoluyla es-seme diyorlar duyma yoluyla yani kitap ve sünneti kastediyorlar ve akıl yoluyla bilinen meselelerdir furu-ud-din yani dinin furu meseleleri ise fer'i meseleleri ise nedir? sadece duyma yoluyla bilinen yani kitap ve sünnetle bilinenlerdir diyorlar şimdi aklınıza gelebilir ya bunda ne gibi bir sorun var ki diye gelebilir değil mi? Mesela Furud, dinin içinde Allah'ın uluvda olması var değil mi? Allah Azze ve Celle yedi kat semanın üzerinde Ağuş'un üzerindedir. Doğru mu? Bu akılla bilinen bir şeydir değil mi? Allah Azze ve Celle'nin uluvda olduğu. Heh. Ve bu usulü din mevzusundandır değil mi? Dinin asli meselelerinden değil midir Allah'ın uluvu? Bak herhangi bir sorun yoktur gibi gelebilir değil mi bu tarif? Değil mi? Ama bakın şimdi işgal nerede? arkadaşlar? Halbuki çok büyük bir işgal var. Çok büyük bir işgal var. Basit bir işgal değil yani. O yüzden Şeyhül İslam şiddetle karşı çıkmıştır buna. Yaptıkları bu tarif devam ediyorum. Bu şekliyle bunların kitaplarında meşhur olan bir tariftir arkadaşlar. Yine bu terime yapmış oldukları bir tarif de şudur. İki tane meşhur tarif zikredeceğim. İkisi de batıl. Her yönüyle batıl. Yaptıkları bütün tarifler batıl. Ama en meşhur iki tanesini zikrediyorum. Yine bu terime yapmış oldukları meşhur tariflerden birisi de şudur. Diyorlar ki usulü din yani dinin asli meseleleri ilmi meselelerdir furu din ise yani dinin fer'i meseleleri ise ameli meselelerdir. Anladık mı? Ameli meseleler dinin fer'i meseleleridir. Hani bugün birilere çıktı da başörtü Furuat'tandır dedi. Yani ne kastı bu adamın? Bu adamın kastı ne? Yani ameli meselelerdendir. Bakın bu Türkiye'de yerleşmiş bir şey. Ve bunu ehl sünnetten duyarken de hiç kimse bu yönüyle bu ele almadı. Bu batıl kişinin bu batıl söylemini kimse bu yönüyle ele almadı. Sadece neye baktılar? Kur'an-Sünnete baktılar. Başörtünün önemi çok büyük. Sadece bu yönüyle karşı çıkılır. Halbuki karşı çıkılması gereken yön daha farklı bir yöndür. Sen orada başörtü meselesini bir şekilde dini noktadan hastarı öne koyarak halledebilirsin ama usulü halletmediğin müddetçe bu pislik Türkiye'nin ortasında veya dünyanın neresinde olursa olsun bu pislik ortada kalacaktır ve bu pisliğin semeresi kokusu her yere yayılacaktır. Anladık mı kardeşler? Evet o zaman devam ediyorum. Bunların ikinci ikinci yapmış olduğu tarif neydi? Diyorlar ki usulü din dinin asli meseleleri yani ne diyorlar? İlmi meselelerdir. Furuuddin fer'i meseleleri ise neymiş? Ameli meselelerdir. Şüphe yok ki bu terim hakkında yapılan buna benzer tarifler batıl tariflerdir. Şüphesiz ki usulü din yani dinin asli meseleleri akıl ve Kur'an sünnet ile bilinen Furu-ud-din, dinin fer'i meseleleri ise sadece Kur'an ve sünnetle bilinen meselelerdir şeklindeki tarif doğru değildir. Şöyle ki, dinin usullerinden, dinin asli meselelerinden, bakın şimdi batıllığı nerede bu tarifin, oraya geldik. Şöyle ki, dinin usullerinden, dini asli meselelerinden olan birçok meseleler vardır ki, sadece duyma yoluyla bilinen meselelerdir. Aklın ise imkansız görmediği meselelerdir. Bunlara göre bakın arkadaşlar. Bunlara göre usulü din neydi? Usulü din neydi tarifi bir tarife göre? Ki, akılla bileceğim ve kitap ve sünnetle bileceğim, değil mi? Bakın bu tarifin batılılığı nereden ortaya çıkıyor? Birçok mesele vardır ki sadece duyma yoluyla elde ediliyor. Halbuki o tarife göre neydi? Hem duyma yolu olacak yani Kur'an sünnet olacak hem de akıl olacak değil mi? Akıl delalet edecek ona. Doğru mu? Yaptıkları tarih bakın. Dinin usulü terimine nasıl bir batıl anlam yüklemişler? Diyorlar ki hem akıl delalet edecek hem de Kur'an sünnet delalet edecek. Biz de ne diyoruz buna reddi olarak? Bu tarifin bu anlamın batıl olduğuna delil olarak. Dini birçok mesele vardır ki arkadaşlar sadece duyma yoluyla elde edilir. Yani Kur'an sünnetten nas gelmesi onu akıl yoluyla bilemeyecektim. Mesela Allah Subhanahu ve Taala'nın her gecenin son üçte birinde dünya semasına inmesi hakkında eğer Kur'an ve sünnetten bir nas gelmeseydi, biz bunu akıl yoluyla bilebilir miydik? Anladık mı tarifin batıldığını Bakın Şeyhül İslam ne kadar muhakkik bir alim. Yani bütün bu tehlikeleri görüyor ve önünden tedbir alıyor ve şiddetle saldırıyor ve başka yerde de adil bir insan olduğu için bu lafzı kullanıyor. Aynı şekilde bu mecaz meselesinde de böyle. Ve Şeyhül İslam bu mantığını seleften almıştır. İmam Ahmet'e baktığımızda, mecaz tabirini kullanır. Halbuki Şeyhül İslam İbn Teymiyye diyor ki ümmette icma vardır ki mü mütekaddim geçmiş dönemden hiç kimse mecaz tabirini kullanmamıştır. Ama biz İmam Ahmed'in eserlerine baktığımızda ki ben kendi gözümle de okudum. İmam Ahmed buna mecaz mecaz lafzını kullanmaktadır. Halbuki İmam Ahmed'in mecaz kastından mecaz lafzından kastı mimma tecuzu bihi'l-luğa. caiz olduğu ibaresidir. Yoksa bunların anladığı manada mecaz değildir. Yani lugat'ta kullanman caizdir bu lafzı. Kastı budur İmam-ı Anladın mı? Şimdi o zaman diyoruz ki mesela örneğin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize Allah azze ve celle'nin gecenin sonuç devrinde dünya semasına ineceğinden haber vermiştir. Şöyle ki bu, şöyle ki akıl bu meseleyi hakkında şer'i bir hitap gelmediği müddetçe bilemez ve idrak edemez. Doğru mu? Şöyle ki akıl, akıl. Bu konu hakkında şer'i bir hitap yani Allah'ın gecenin üçte birinde inmesiyle alakalı şer'i bir nas gelmediği müddetçe bunu bilemez, idrak edemez. Aynı şekilde bakın usulü din, dinin asli meseleleri içerisinde isim sıfat, şefaat, kader ve ahiret günü gibi gaybi olan meseleler yer almaktadır ki sadece duyma yoluyla bilinip akıl yoluyla bilinememektedir. Çünkü bunların tarifine göre o zaman şimdi bu kaderle alakalı, şefaatle alakalı birçok mevzu var. Biz bunları usulü dine sokacak mıyız, sokmayacak mıyız? Sokacağız değil mi? Dinin asli meselelerinden değil midir bunlar? E peki bunlara akıl delalet ediyor mu? Hiç nas gelmese akılla biz bilebilir miydik? Nebi Sallallahu Aleyhi ve birilerine şefaat edecek. Bunu bilebilecek miydik? Anladık mı? Aynısı, aynı durum aksi içinde söz konusudur. Akıl ve duyma yoluyla bilinen nice meseleler vardır ki, Bakın arkadaşlar, çok önemli. Subhanallah, bakın. Aksi durum, aynı durum aksi için de söz konusudur. Akıl ve duyma yoluyla bilinen nice meseleler vardır ki, usul din, yani dinin asli meselelerinden değil, furu din, dinin peri meselelerindendir. Bunlara göre, Aklın ve Kur'an sünnetin delalet ettiği meseleler, ne olması gerekirdi? Dinin asli meseleleri. Yani olmazsa olmazı olması gerekirdi değil mi? Biz diyoruz ki nice meseleler vardır ki aklın ve Kur'an sünnetin delalet ettiği ama bununla birlikte dinin asli meselelerinden değil fer'i meselelerindendir kardeşler. Mesela Aynı şekilde devam ediyorum. Aynı şekilde usulü din, dinin asli meseleleri ilmi meselelerdir şeklindeki yapılan ikinci tarif de batıl bir tariftir. İkinci tarif neydi bunların? Usulü din neymiş? İlmi meseleler. Furu -ud din ameli meseleler. İşte başörtü Furuat'tandır oradan geliyor. Ameli mesele çok takma yani. Anladık mı? Nasıl ameli olduğu için nasıl dinin e, asl aslından olmuyor. Dinin olmazsa olmazından olmuyor demektir bu. Bakın. Aynı şekilde usulü din. Dinin asli meseleleri İlmi meselelerdir şeklinde yapılan ikinci tarif de batıl bir tariftir. Çünkü bu tarife göre dinin asli meseleleri itikat meseleleriyle alakalıdır. Buna göre ameli meseleler tarife dahil olmamaktadır. Bu tarifin dışında kalmaktadır. Bu ise batıldır. Çünkü mahalli kalp olan neden batıldır? Mahalli sadece kalp olan nice meseleler vardır ki bununla birlikte ehli sünnetin icmasıyla usulü dinden, dinin asli meselelerinden değildir. Nice meseleler vardır ki kardeşler, sadece mahalli kalp olduğu halde, ameli olmadığı halde, sadece mahalli kalp olduğu halde dinin asli meselesi değildir. Halbuki bunlara göre mahalli kalpse ne olması lazımdı? Dinin asli meselesi olması lazımdı. Doğru değil mi?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 Çünkü mahalli kalp olan nice meseleler vardır ki bununla birlikte ehli sünnetin icmasıyla usulü dinden dinin asli meselelerinden değildir. Hatta tüm Müslümanların icmasıyla usulü din meselelerinden sayılmamaktadır. Örneğin ölünün diri olan kimselere işitip işitmediği hususunda sahabeler arasında ihtilafın vuku bulması gibi. Ölünün, ölü kimsenin işitip işitmemesi konusu ehli sünnet arasında ihtilaftır. Ve sahabeler arasında da bu konu ihtilaf bulmuştur. Ve bununla birlikte ehl-i sünnetin icmasıyla bu usulü din mevzusundan değildir. Yani dinin olmazsa olmazı veya farklı düşündüğünde sapıtacağın bir husus değildir. Ölünün duyup duymaması mevzusu kalp meselesiyle, ilmi bir mevzudur değil mi? Ameli bir mevzuyla alakalı değil. Duyar mı duymaz mı? Ama bununla birlikte... İhtilaflı bir meseledir. Doğru mu? Hatta İmam Taberi ölünün işittiğine dair icma zikret, şey e, cumhura nispet etmiştir ehli sünnette. Alâ kulli hal bu ihtilaflıdır. Ama bununla birlikte bakın kardeşler bu dinin asli felsef meselesinden sayılmamıştır. Ehli sünnetin icmasıyla. İşte biz farkına varmadan kelam ehlinin safına girmişiz. İşte bu tarifi biz bu tar yönüyle ele aldığımızda, kelam ehlinin tarif ettiği yönüyle ele aldığımızda ehli sünnetin bu konuda sapık olduğunu söylemiş oluruz. Halbuki Ehl-i Sünnet mahsumdur. Hata etmekten icması mahsumdur Ehl-i Sünnetin. Mücerret kişiler hata yapabilir. Ebubekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum bunlar hata edebilirler mücerret kişiler. İbnu teymiye İmam İbn Kayyim vesaire Ahmet bin Hamel hata yapabilirler ama selef icmasıyla hata etmez. Ve selef de icma etmiştir ki bu konuda iki görüşten herhangi birisini düşürmen, düşünmen de herhangi bir sakınca yoktur. Yani seni bidata düşürecek herhangi bir sakınca seni ehli sünnetten çıkaracak herhangi bir sakınca yoktur. İstediğini tercih edebilirsin. Yeter ki delillerine bak kalbin mutmayan olsun. Ölü duyar mı duymaz mı? Çok önemli değil. Aynı şekilde evet arkadaşlar son sayfa. Ee, bir de 14. sayfada çeyrek bir yer var. Evet Aynı şekilde ameli olan bazı meseleler de vardır ki Müslümanların icmasıyla usulü dinden sayılmıştır. Halbuki bunların tarifine göre ameli me olan mesele ne olması gerekirdi? Feri mesele olması gerekirdi değil mi? Ama biz ne diyoruz? Öyle mesele ameli meseleler vardır ki ilmi mesele olmadığı halde bunların tabiriyle ameli meseleler olduğu halde dinin neyindendir? Aslındandır. Mesela namaz gibi. Namazın terki ehl sünnetin cumhuruna göre ve neredeyse icmaya yakındır bu mevzu ve dönemde namazın terki küfürdür. Değil mi? Haccın küfür olduğuna dair bir görüş vardır. Allah Azze ve Celle haçtan bahseder sonra ne eder? Kim küfür ederse Allah alemlerden zannedir. Bunu delil getirerek küfür olduğunu söyleyenler olmuştur. Her ne kadar bu ehl-i sünnet içerisinde zayıf bir görüş olsa da. Zekatın terkinin küfür olduğuna dair rivayetler var ehl-i sünnet arasında. Bunlar ihtilaflıdır. Düşünün bunlar dinin asli meselelerindendir. O yüzden bir insan hayatı boyunca namaz, oruç, zekat, hac, İslam'ın şartlarından hiçbirisini yapmıyorsa bu insan kafirdir. Anladık mı arkadaşlar? O yüzden diyoruz ki burada. Aynı şekilde ameli olan bazı meseleler de vardır ki Müslümanların ile usulü dinden sayılmıştır. Örneğin namaz, zekat ve hac gibi. Şüphesiz ki bunlar ameli meseleler olduğu halde İslam'ın rükünlerindendir. İşte bu sebeple bu terim hakkında yapılan böyle bir tarif doğru bir tarif değildir. Ne kadar vaktimiz kaldı? Buna göre din asli ve fer'i meseleler olmak üzere iki kısma ayrılır mı? Şeklindeki soruya karşılık cevap olarak en son denir ki bunu sadece bir ıslah terim olma yönüyle ele, ala, ele alarak içeriğine uygun olan anlamı yükleme şartıyla, bakın bu ibare önemli, bu sadece bir ıstıla bunu sadece bir ıstıla yani bir terim olma yönüyle ele alarak içeriğine uygun olan anlamı yükleme şartıyla bu terimi kullanmakta herhangi bir sakınca yoktur. Ancak bu terimi kullanmakta herhangi bir sakınca yoktur dememiz, burası da çok önemli, Şeyh Yusuf Ebu bunu özellikle vuruyor. Ancak bu terimi kullanmakta herhangi bir sakınca yoktur dememiz bu terimi belirtilen şartıyla birlikte kullanmanın cevazı babındandır. Yoksa bu ehli sünnet vel cemaatin menhecini takrir etmekte kullan kullanılması gerektiği veya usulü'd-din meseleleri takrir edilirken kullanılması gerektiği babından değildir. Yani biz buna kullanabilirsin diyoruz ama işte bunu her yerde kullanın babında değildir. Gerektiğinde kullanacaksın. Yoksa bu türlü lafızlara çok ihtiyacımız yok. Burada vurgulamak istediğimiz usulü din terimine doğru veya doğru ve uygun anlam yüklendiğinde bu terimin kullanılmasında bir genişliğin olduğunu ve bu terimi kullanan kimsenin içerisine uygun olmayan bir anlam yüklemedikçe bid'at olan bir iş yapmakla itham edilemeyeceğini vurgulamaktır. İşte kardeşler bütün bunlar Şeyhül İslam İbn Teymiye'nin bu ehli sünnetin, ehli sünnet vel cemaatidin itikad bu ehli sünnet vel cemaatin itikadıdır. Sözlerine dair açıklık getirmeyi uygun ve çok önemli gördüğüm